1. Avro Alay Meydanı Topkapı Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edildikten sonra yüzyıllar içinde değişmiş ve genişlemiştir. Bununla birlikte sarayın 4 avludan oluşan temel planı değişikliğe uğramamıştır. 1. avlu sarayın halka açık tek bölümü, 2. avlu devlet yönetiminin gerçekleştirildiği ve törenlerin düzenlendiği bölüm, 3. avlu Padişah ve hizmetindeki ak hadımlar ve saray ağlarının yaşadığı ve sarayda eğitimin verildiği bölüm, dördüncü avlu ise padişah ve ailesinin yaşadığı bölüm olarak bilinir. Birinci avluya bab-ı girilir. Çeşitli tören ve alaylara sahne olmuş olan bu avluda orta kapı yakınında yer alan ve günümüze sadece temel kalıntıları ulaşan Gavi Kasrı, halkın arzu hallerini saraya ilettiği yerdi. Avlunun sol tarafında Odun Ambarı Ocağı ile Hasırcılar Ocağı, bu alana 19. yüzyıl sonunda inşa edilen idare, karakol binası ile arkasındaki Patrikhane Sarayı'nın kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Aya İrini, Saint İrini, Kilisesi ve darphane Amir'e yer alırdı. Sağ tarafında ise Maliye Nezareti, Enderun Hastanesi, saray için ekmek ve simit imal eden fırınlar, has fırın cami, görevlilerin kaldığı mekanlar ve Sultan Mahmud dönemine ait bir çeşme ile orta kapıya yakın bir yerde cellat çeşmesi olarak bilinen ikinci bir çeşme yer alırdı. Patrikhane Sarayı Kilisesi olarak inşa edilen Aya İrini, bu avludaki en eski yapıdır. Haliç yönünde Kozbekçeleri kapısı ve Marmara yönünde çizme kapısı ile Hasbahçe'ye açılan meydandaki en önemli yapı, 6. yüzyılda inşa edilen Bizans dönemine ait bu kilisedir. Aya İrini Kilisesi, önce sarayın silah deposuyken, Fethi Ahmet Paşa zamanında bir arkeoloji müzesine, söz konusu müzenin 1894'te bugünkü binasına taşınmasının ardından da askeri bir müzeye çevrilmiştir. Kilisenin yanında yer alan saray atölyeleri, kökenini Roma İmparatorluğundan alan ve Osmanlı'da sürdürülmüş olan bir ananeyi yarısıtırdı. Buralarda sarayın marangozluk, kitap ciltleme, tezhip gibi işlere icra edilir, ayrıca dış devletlere gönderilecek hediyeler hazırlanırdı. Bu avludaki hüner veren atölyesi, 19. yüzyılda saray terk edilince devletin sikkelerinin basıldığı darphaneye çevrilmiştir. Birinci avlunun en ilginç köşelerinden biri de cillat çeşmesidir. Babüs selamdan girmeden evvel sağ tarafta bu yapıyı görürüz. Sarayın odunlukları da yine bu bölgede yer alırdı.